Gözdü bileyimiz şeytan rejim. İsmi Allah Rəhmân Rəhîm. Alhamdülillah Rəbbi ʿAlaâmın. Aşalatu sallam ʿalayk hâya ve lâakhirîn. Ve lâ jami lânbîyî ve lâmusalîn. Ve lâ jami lâlîyî. Ve alhamdülillah Rəbbi imani anlamaya çalışıyorduk. Önce Allah'a iman nedir? Allah'a nasıl iman edilir? Allah'a iman etmek için neyi bilmek lazım, neyi anlamak lazım? Onu anlamaya çalıştık. Rabbimizi güzel isimlerinden, El Esma'ul Hüsna'sından anlamaya çalıştık. Sonra meleklere imanı anlamaya çalıştık. Meleklere imanı öğrenirken, bu sırayı Allah böyle koyduğu için öyle öğrenmek gerekiyor. Birini öğrenmeden ötekini atlamak mümkün değildir çünkü. Onun için meleklere imanı öğrenirken, önce melekeye imanı öğrenmeye çalıştık. Meleke güç ve kuvvet demekti. Aklın melekeleri vardı. Ruhun melekeleri vardı. Bedene ait melekeler vardı. Bir de bunun karşısında tam tersine, İblis vardı. Meleklere imanın karşısında, karşılığında iblis vardı. Her şey tersiyle, zıttıyla anlaşılır, bilinir. Onun için imanı öğrenirken onun tersinde, zıttında ne var, onu da bilmemiz gerekir ki iman ettiklerimize şirk koşmayalım diye. Yoksa şirk olur. Yoksa anlaşılmaz. Meleklerin zıttı, iblisdi, şeytandı. Yani melekler gibi yapmadığımızda, melekler gibi olmadığımızda oraya iblis yerleşir, orayı ihata eder, kaplar orayı, gönlümüzü kaplar. Meleklere iman olamayacağı gibi tam tersine bir de iblise iman olmuş olur. Yani iblisi sevmiş oluruz. İblisin fiilini, efarını sevmiş oluruz. İblisin bize söylediğini, öğrettiğini sevmiş oluruz ki bu meleklere imanda şirk olur. Biri imanı anlamadan ben İslam'ı biliyorum dese kendi kendine iftira etmiş olur. Sonra kıyamet günü Allah perdeleri açtığında bir de bakar ki hiç imanı anlamamış. Onun için herkese düşen, bütün insanlara düşen, önce nasıl iman etmesi gerektiğini öğrenmektir. Eğer bunu öğrenmezse, nasıl iman edeceğini anlamazsa, hiçbir zaman iman etmesi de mümkün olmaz. Bugün inşallah Allah'ın kitaplarına nasıl iman etmemiz gerektiğini beraber anlamaya çalışacağız. Meleklere imanda şirk, ibrisi sevmekti, şeytani sevmekti, şeytanlığı sevmekti, şeytanın işlerini sevmekti. Yanlışı sevmekti, günahı sevmekti, nifakı, münafıklığı sevmekti. Dolayısıyla kibirlenmekti, haset etmekti, kendini beğenmekti. Bu meleklere imanın ters tarafındaki iblisi sevmektir. İblisin harını, iblisin sevdiğini sevmektir. Kitaplara iman da aynı şekilde onun karşısında bir şirk vardır. Önce şirkini anlamak gerekiyor ki, yani önce la ilahe dememiz lazım ki sonra illallah diyebilelim. Kitaplara imanın karşısındaki, karşılığındaki şirk nedir? Önce onu anlamak gerekiyor. Allah'ın vahyin dışında hangi bilgi olursa olsun, İster dünyaya ait, ister ahirete ait, ister insana ait olsun. Eğer Allah onu öyle beyan etmemişse, sen o bilgiyi aldığında Allah'ın vahyine, Kur'an'a, kitaplarına şirk koşmuş oluyorsun. Çünkü sen Allah'a ters düştün. Onun için insanı mı anlamak istiyoruz? Nereden öğrenmemiz gerekir? Allah'tan, onu yaratandan dünya hayatı nasıl yaşanır nasıl yaşanması gerekir nasıl yaşanırsa kazanırız kimden öğrenmemiz gerekir Allah'tan Allah'ı mı tanımak istiyorsun yine Allah'ın vahyinden kitaplarından yani Allah'tan öğrenmemiz lazım cenneti mi öğrenmek istiyoruz cehennemi mi öğrenmek istiyoruz Allah'tan öğrenmemiz lazım eğer biz bunu Allah'tan öğrenmediysek birilerinden öğreniriz ve o Allah'a ters düştüyse ne yapmış olduk? O bilgiyi, o öğrendiklerimizi Allah'ın vahyine, kitabına, Kur'an'a şirk koşmuş olduk. Onu kim söylerse söylesin, kim düşünmüş olursa düşünsün. O hiç fark etmiyor. Onun için imana ait tersinden her ne varsa o şirki önce silmek gerekiyor, sonra... İman etmemiz gerekene iman etmemiz lazım. Allah ayet-i kerimede Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahiret gününe iman edin buyurdu. İman edenler kurtuluşa erer, etmeyenler derin uzak bir delaletle delalete düşmüştür dedi. Yani o kadar büyük bir delalet ki uzak delalet dedi Allah. Yani yoldan çıkmış sadece çıkmak değil, yoldan uzaklaşmış dedi. Yoldan uzaklaşmışsa bu eğer uzak bir delaletse artık onun yola gelmesi bile imkansızdır. Onun için önce şirkten kurtulmak gerekiyor. Allah'ın iman eden dediklerine iman etmemiz gerekiyor. Bütün dinler Allah'ın dinidir. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Bütün kitaplarda Allah'ın kitabıdır. Onu Allah söylemiş ve Allah vahyetmiştir. Nasıl ki kendi kitabımıza, Kur'an'a iman ediyorsak, bütün kitaplarında Allah'ın kitabı olduğuna iman etmemiz lazım. Geçmişteki kavimler o kitapları tahrif etmiştir, kendine uydurmuştur. Bir kısmını çıkarmıştır, ilave yapmıştır. Elbette ki onların çıkardığını, ilave ettiğini, değiştirdiğini kabul etmiyoruz. Çünkü o Allah'ın vahyi Tarif olduğu için Allah ne yapmıştır? Yeniden kitap göndermiştir. Allah ayet-i kerime de buyuruyordu. Biz Tevrat'ı, Tevrat'ın korunmasını, Tevrat'ın alimlerine bıraktık. Emanet ettik. Ama onlar korumadı. Kur'an için Allah böyle söylemiyor. Onu biz indirdik, biz koruyacağız dedi. Korumasını üzerine almış ki kıyamete kadar hükmü böyle devam eder. Mesela bazen duyuyoruz. Bizim dilimiz son dindir. En değerli dindir, en yüksek dindir, en şerefli dindir. Sanki diğer dinler yüksek din değil de şerefli din değil de bir tek bu din. Yüksek dindir, şerefli dindir. Oysaki bütün dinler Allah'ın dinidir. Aralarında fark gözetemezsin. Onlar tahrif olduğu için hükmünü kaybetmiş. Önce böyle bir itikadı kabul etmiyor, onu düzeltiyoruz. Allah kitabını indirmişse bir muradi vardır. Eğer Allah'ın kitabı olmasaydı, hiç kimse ne yapacağını bilemez, anlayamazdı. O zaman bir insan için yeryüzünde Allah'ın vahiyinden, ayetlerinden daha kıymetli, daha değerli, daha faydalı hiçbir şey olamaz. Farz edelim ki, bir an için Allah'ın kitabı elimizde olmasın. Ne yapabiliriz? Kim ne yapabilir? Neyi kazanabilir? Hiç kimse ne yapacağını bilemez. Hiç kimse doğruyu bulamaz. Allah'ın kitabını kabul etmeyenler doğruyu kendileri bulmaya çalışır. Bence şu doğrudur diyor. Bana göre bu doğrudur diyor. Bu Allah'ın kitabını kabul etmemiş ve Allah'a iman etmemiştir yalnız. Doğru bir tanedir, o da Allah'ın vahyettiğidir. Biri eğer bunu kabul etmezse, herkese göre bir doğru ortaya çıkar ki, hiçbir zaman hiç kimse tarafından doğru anlaşılmaz. Doğru olmaz. Eğer biri kendi doğrusunu, bana göre bu doğrudur deyip, kendi doğrusunu Allah'ın doğru dediğinin önüne koyarsa, bu kafirdir. Hem de saf, halis, muhlis kafirdir bu. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir buyurdu Allah. Allah'ın doğru dediğine yanlış diyenler, hak dediğine batıl diyenler ya da batıl dediğine hak diyenler, yanlış dediğine doğru diyenler, güzel dediğine çirkin çirkin dediğine güzel diyenler halis, muhlis kafirdir. İsterse gece gündüz ibadet etmiş olsun. İman etmemiş. Onun imanı yok. O Rabbine karşı saygısızdır. Kendi nefsini Allah'a şirk koşmuştur. İlmini, bilgisini, aklını Allah'a şirk koşmuştur çünkü. Eğer biri ben Allah'ın kitabına iman ettim dediyse imanının nasıl olması gerekir? Bu Kur'an'ı Allah indirmiştir. Ben bunu kabul ediyorum ve buna iman ediyorum. Dediyse bu icmari imandır, bütüne imandır yani. Bütüne iman etti, kabul etti onu. Sonra ne yapması lazım? İmanını, tafsili iman haline getirmesi lazım ki fasılalı iman, yani her bir ayete tek tek iman. eğer her bir ayeti tek tek okumaya, anlamaya veya dinlemeye, anlamaya çalışmazsa, kabul etmezse, tasdik etmezse o iman, iman olmaz. Öyle ki, her bir ayete nasıl iman edilmesi gerekir? Nasıl ahlaka dönüşmesi gerekir? Nasıl amele dönüşmesi gerekir? Bunu anlaması lazım. İnsan, bunun için yaratılmış. İnsan da Allah'ın kitabidir. Bütün kainat Allah'ın kitabidir ki kainata kainat kitabı denir. Afakta ve enfuste ayetlerimizi size göstereceğiz buyurdu ayet-i kerimede Allah. Yani dışarıda her ne varsa her biri bir ayet. Kainatın bütünü bir kitap. Allah'ın kitabı. Hepsi de Allah'ın kudretini gösterir, esmasını gösterir, güzelliğini gösterir. Kul onun için neye bakarsa baksın mutlaka Allah ile bakmalı, Allah ile görmelidir. İnsan kainatın özüdür. Kainatta ne varsa insanda mevcut. Allah ona zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş ki, bütün isimler, bütün güzellikler onun üzerinde mevcut. Tek başına açığa çıkarken insan onu doğru müdür, yanlış mıdır birbirine karıştırabilir. Ama hakikatte bütün güzellik insanda mevcut. Yani Kur'an insanda mevcut. İnsan Allah'ın kitabı, Kur'an yani. Bu kitap, Allah'ın vahyettiği kitapla karşı karşıya gelince sağlaması yapılır. Mesela bütün insanlara göre güzel, güzeldir aslında. Sabır güzeldir, merhamet güzeldir, ikram etmek güzeldir, hoşgörülü olmak, halim olmak güzeldir. Yani Allah'ın güzelliği onda olduğu için, o neyin güzel olduğunu bilir. Bu Allah'ın kitabı. Allah'ın esma kitabı. Bütün Kur'an esmayı tefsir eder. Allah'ı anlatır, insani anlatır. Nasıl Hazreti insan olunur onu anlatır. İnsan kitabını Allah insana teslim etmiştir yalnız. Bu herkes için böyledir. Buranın doğru anlaşılması lazım. iyi anlaşılması lazım ki doğru yapabilelim. İnsan Allah'ın kitabıdır. Allah kitabını yazıp vahyetmiştir. Yani inzal etmiş, onu dünyaya indirmiştir. Dünyada yarattığı beşere ruhundan nefretmiştir. Allah ruha vahiy diyor, vahye de ruh diyor. Buranın doğru anlaşılması gerekir. Vahiy kitabı sonra insan ne yapar? Anası, babası Allah'ın yazdığı o vahyin üzerine ne yapar? Başka yazılar yazmaya başlar. Yani onu başka hale büründürmeye çalışır. Ne zaman ki insan buluk çağına geldi, aklı başına geldi, aklı erer oldu, Allah onun gönlüne vahyeder. Bu vahyi yaparken onun gönlündeki vahyi yeniden açığa çıkarır. Kaynar yukarı çıkar böyle. Başlar itiraz etmeye. Yanlış olanlara sen yanlış yapıyorsun dedi. Hiçbir şey öğrenmemiş. Gönlündeki vahiy açığa çıkıyor artık. O andan itibaren o gönül kitabına kendisi bir kitap, gönlü kitap. İnsan gönülden ibaret. Yazma hakkı ve yetkisi kendisindedir. İsterse kendini Allah'a yazdırır Allah'a yazdırır. O zaman Allah'ın vahyi olur. İsterse kendini şeytana yazdırır. O zaman ne olur? Şeytan. Tercih senin diyor. Buyur. İstersen kendini Allah'ın evet. kitabı yaparsın. Allah'a yazdırırsın. Vahyi kabul eder. Her bir ayeti tek tek kabul eder. Allah'a iman edersin. Dışarıdaki vahyi, kendi gönlündeki vahyiyle buluşturup onunla dirilir. Hazreti insan canlı Kur'an olursun. İstersen Allah'ı tercih etmez. Allah'ın vahyini tercih etmez. Allah'ın kitabı olmayı tercih etmez. Şeytana kitap olursun. Bunu yapmayınca şeytan orada yerini alır. Seni yazar. Senin gönlüne yazar. Neyi yazar? Kini yazar nefreti yazar hasedi yazar kibri yazar kötülükten ne varsa yazar şeytana kitap oldun Allah'ın kitabı olman gerekirken şeytana kitap oldun Allah'ın kitabını kabul etmediğin içindir iman etmediğin içindir bu Yoksa ben Allah'ın kitaplarına iman ettim Kitabına iman ediyorum ki bu Allah'ın kitabıdır. Sana ne kazandırdığı bu? İman sevmekti. Sevmen gerekir. Neyi? Allah'ın kelamını. Allah'ın senin gönlüne vahy edip, vahyini senin gönlüne inzal etmesini, yazmasını sevmen lazımdı. Eğer sen müsaade edersen Allah senin gönlüne neyi yazacak? Kendini. Kendini yazar. İsimleriyle tecelli ederken kendini oraya yazlar. Ben buyum. Öyle. Yoksa bu iman olmaz. Onun için önce bilmek lazım. Öğrenmek lazım. Onun için Allah'ın ilk emri neydi? İkra. İkra bismi rabbikellezi hale. Oku. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. İsmine oku. İsmini oku. Kendini Rabbine bırak, kendini seni terbiye edecek. Sana Rab olan Rabbine bırak. Kendini ona teslim et, bırak Rabbin seni eğitsin. Rabbin seni terbiye etsin, Rabbin sana öğretsin, Rabbin seni yazsın. Evet yazsın. Onun için iman deyince iman etik, inanıyorum demek değildir. İman etmek, sevmek demektir. Allah'ı sevmek, meleklerini sevmek, meleklerin harini sevmek, meleklerin tesbihini sevmek, meleklerin zikrini sevmek, meleklerin aşkla, muhabbetle Allah'a kulluklarını sevmek, Allah'ın verdiği emri muhabbetle yerine getirmeyi sevmek, Belekler nasıl nurdan yaratılmışsa nur olmayı sevmek. Allah'ın nuruyla nurlanmayı sevmek. Şeytandan da ikrah etmek, nefret etmek, sevmemek. Yani güzelliği kaybetmeyi sevmemek. Kaybetmeyi göze almamak. Şeytanın oraya girmesini sevmemek, müsaade etmemek. Allah'ın kitaplarına iman, Allah'ın vahyini sevmek, Allah'ın yazmasını sevmek, bizi yazmasını sevmek, Allah'a kitap olmayı sevmek. Allah peygamberlerine kitap indirmiştir ya da sahife dediğimiz sıhıflar indirmiştir. Hepsi de kitap yalnız. O anda ne gerekiyorsa onu indirmiştir o kavme artık insanlığın ondan sonra neyi öğrenmesi gerekiyorsa onu indirmiştir. Allah'ın bütün vahiyleri aynıdır. Allah'a iman aynıdır. İbadet aynıdır. İtaat aynıdır. İnsan olarak yaşamak aynıdır. Hiçbir değişiklik yok. İstisna olarak Evet Allah imtihan olsun diye bir takım şeyleri bazı kavimlere yasaklamıştır. Sonra gelen bir kısmına helal kılmıştır. Bir imtihan olarak buyurdu. Yoksa Allah'ın vahyinde, sözünde hiçbir değişiklik yoktur olmamıştır. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya neyi vahyetmişsek sana da onu vahy ediyoruz. Yani vahiyim değişmemiş, emrim değişmemiş. Ne buyurdu bir de fazlası. Allah'ın kulu üzerinde muradi neyse o gerçekleşsin diye Allah vahiy ediyor, peygamber gönderiyor. Onun için vahiyini yaparken de öyle dağa indirip hadi bunu okuyun yapın demiyor. Bir peygamberle gönderiyor. Resulüyle beraber gönderiyor. İşte bunun gibi diyor. Bunun gibi. Allah'ın Resulü nasıl iman ettiyse siz de öyle iman edin. Nasıl anladıysa siz de öyle anlayın. Nasıl ahlaka dönüştürdüyse yani bu vahiy nasıl onun gönlüne yazıldıysa siz de öyle kendinizi Allah'a yazdırın. Bu nasıl yaşadıysa siz de öyle yaşayın. Onun için bütün Allah'ın Resulleri Allah'ın kitabidir, vahyidir. Allah nasıl vahyetmişse onlar öyledir. Vahyin dışına çıkmaz, çıkamaz. İstese de çıkamaz. Allah'ın kontrolündedir çünkü. Biz de eğer Allah'ın vahyini kabul ediyor ve peygamberin örnekliğini kabul ediyorsak kendimizi Allah'a yazdırmaya İman etmişiz demektir. Seviyoruz demektir. Kabul etmişiz demektir. Yoksa işte şu ayette şöyle söylemiş. Hadi bunun üstünde tartışalım. Sen kim? Allah'ın vahyini tartışmak kim? Bu köfürdür. Sana düşen vahye iman etmektir. Onu tartışmak değildir. Ne anladın? Sen ne anladınsa sana onu söylemiş. Hiç merak etme. Allah bunun dışında... Seni herhangi bir şeyden sorumlu tutmaz. Yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi buyurdu? Yani senin bilmediğin bir konuda hiç seni hesaba çeker mi? Sen oku veya dinle anlamaya çalış. Ne kadar anladın? Onu yap. Yok ben hepsini okuyayım anlayayım ondan sonra yapacağım. Sen kendini kandırıyorsun. Senin derdin kul cool olmak değildir. Abdolmak değildir. Kendini Allah'a yazdırmak, Allah'ın vahyi, kitabı olmak değil senin derdin. Sahabeye baktığımızda mesela evet, Hz. Ömer bir de oğlu evet, ikisi içinde söylenir. Bakara suresini 8 senede okudum der. 8 senede bir süreyi okuyor. Bakara suresini niye? Okuyor, anlıyor ve onu ahlaka dönüştürüp yaşıyor. Sahabe, Kur'an'ı nasıl okuduysa, biz de öyle okursak okumuş oluruz. Onun için okumak demek, sadece böyle kelimeleri söylemek demek değildir. Okumak, kıraat etmek, okumaktır, anlamaktır. Anladığını ahlaka dönüştürmektir, amele dönüştürmektir. Okumak budur. Sahabe bunu böyle anlamıştı. Onun için bir sureyi sekiz senede okuyor. Yani anlamadan, iman etmeden, sevmeden, ahlaka dönüştürmeden, onu gereğini yerine getirmeden ben anladım, ben okudum demiyor. <Gülüyor> Sahabeden sonraki nesil anlatıyor. Biz diyor sahabeyi gördük. Onlar Kur'an'ı yiyorlardı. Aynı kullandığı kelime bu onlar Kur'an'ı yiyorlardı okurken yiyorlardı onu tabi yiyecek yiyecek ve onu içecek her zerresine o vahyin inmesi gerekir o vahyin nurunun her zerreye tecelli etmesi gerekir ki okurmuş olsun onun için Allah müminleri anlatırken nasıl anlatıyordu Allah zikredildiğinde kalpleri titrer Onlara Allah'ın ayeti okunduğunda imanlarını artırırlar. <gülüyor> Muhabbeti artırıyor. İçiyor. O vahyin nuru her zerresine tecelli ediyor. İman böyle artar. Yoksa taklidi bir şey olur. Kıyamet günü kaybedenler Allah ne buyuruyordu? onu şeytanına 70 arşın bir zincirle bağlayın şeytanına. Niye? Şeytan olmuş o da. Şeytanla bir olmuş. Yani artık şeytan nereye giderse o da oraya gidecek. Çünkü onu şeytan yazmış. Şeytanla aynıyidir. İnsan olmak, Hazreti insan olmak kolay bir şey değildir. Basit bir şey değildir. Allah'ı her şeye tercih etmeyince kul olmayı, avd kabul etmeyince insan, insan olmaz, mümin olmaz, Müslüman olmaz. Eğer bir kul Allah'ı beğenmediyse beni, benim gönlümü Rabbim yazsın demediyse ben Allah'ın kitabı olayım demediyse ne yapar? Şeytana kapıyı açar, sen benim gönlümü yaz senin kitabını olayım. Seninle beraber olmayı seviyorum. Senin yazdığını, senin söylediğini, seni sevdiğini seviyorum demiş olur. O da elbette ki şeytanla beraber olur. Şeytana kendini 70 arşırlık bir zincirle bağlamış kendini demektir. Öteki öteki de kendini Allah'a bağlamış. O da Allah'ın huzurunda durur. Allah'ın cemalini müşahede eder. Tercih insanındır yani. Allah kitabı niye indiriyor? Mutlaka Allah'ın bir muradı vardır. Allah kitabını indirirken, peygamberini gönderirken, kendi muradının kuru üzerinde gerçekleşmesi için gönderir. Allah'ın muradı nedir? İnsan üzerinde insanın Allah'a abd olmasıdır, halife olmasıdır, Hazreti İnsan olmasıdır. Bu muradı gerçekleşsin diye peygamber göndermiş, kitabını indirmiştir. İnsan o kitapla buluşmayınca Allah'ın muradı kul üzerinde nasıl gerçekleşir? Hiçbir zaman gerçekleşmez, gerçekleşemez. Kur'an'dan bir ayet eksik olsa, bütün dünyayı versen onu alamazsın. Bir ayet. Bütün dünya ve içindekiler bir ayetin karşılığı olamaz yani. İnsan için bu kadar hayati bir kıymet, değer taşır, önem taşır. Ama hazine önümüzde, elimizde onu kullanmıyoruz. Dilencilik yapıyoruz. Gidip şuradan buradan bilgi dileniyoruz. Falan kitapta şöyle yazdı. Falan alim böyle söyledi. İyi de yani Allah her şeyi söylemedi mi? Eksik mi bıraktı? Ayıp olmuyor mu? Allah'a karşı ayıp olmuyor mu bu? Benim aklım ermez. Sen aklını kullanmazsan zaten ermez. Sen aklını kullanmıyorsun, kullanmamışsın. Sen ya Rabbi ben öğrenmek istiyorum dediğinde Allah sana öğretmedi mi? Ben insanların, insanlığın, ümmetin halini söyleyeyim. Allah'a ben senin kulunum, ben senin kitabın olmak istiyorum demek yerine bunun tam tersini söylüyor. Önce kulluğu kabul etmiyor bir kere. Herkes kendini biliyor. Buradan bir şeyi anlatırken bütün insanlara anlatıyoruz. Önce kendimize sonra bütün insanlara bütün insanlığa anlatıyoruz. Ya Allah'ı Rab olarak kabul edersin veya kabul etmezsin. Ama eğer insan kendini kandırırsa ki söyledim, insan en çok kendine yalan söyler. Yarın Allah perdeyi açtığında ne olur? Başından kaynar su dökülür buyurdu. Şok olur. Kendimizi kandır bir an. Her şey olduğu gibi ortada çünkü. Ya Allah'ı Rab olarak kabul eder, kendini de. O'nun abdi olarak kabul edersin. Allah'a beni yaz dersin. Ya da kendini şeytana yazdırırsın. İkisi arasındaki farkı söyleyeyim. Allah'a beni yaz diyen bir kul, kulluğu kabul eden bir abd nasıl olur? Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Dediyse biri bu kuldu bak. Kul budur. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Benim ne yapmamı istiyorsun? Nasıl olmamı istiyorsun? Sana göre güzel nedir? Sana göre hak nedir? Sana göre doğru nedir? Deyip, evet, hakkı, doğruyu, hakikati Allah'tan alır. Evet. Yanlış Dediyse Allah bir şeye o da hemen yanlıştır. Kulluğu kabul etmiş. Evet, Sen benden ne istiyorsun? Allah'ın ona vereceği cevap nedir? Seni bana avdolasın diye, aşık olasın diye yarattım. Hazreti insan olasın diye, meleklerin secde ettiği varlık olasın diye yarattım. Seni öyle yaratmışım. Bana ayna olasın diye, bana halife olasın diye, beni temsil edersin diye, benim isimlerimle hayatı yaşayıp, insanlara, varlığa muamele edip, güzelliğim senin üzerinde tecelli etsin diye, sana bakınca kendi güzelliğimi göreyim diye yarattım. Demez mi? Aracağımız cevap budur. Yok sen bilmiyorsun, ben biliyorum. Dediğimizde ne demiş oluruz? Seni kabul etmiyorum. Seni Rab olarak kabul etmiyorum. Onun için ne diyoruz? yara bir şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Şunu şöyle yapma, bunu da böyle yapma. Bana şunu şunu ver, bana şöyle muamelede bulun, falanca da böyle muamelede bulun. Başka bir emrin var mı? Sen ne büyük bir ilahmışsın böyle. Allah sana haksızlık etmiş. Sana ilahlık vermesi gerekirdi. Öyle değil mi? Allah için Elimizi vicdanımıza koyalım bakalım. Öyle midir değil midir? Bu haliyle bir de kalkıp ben senin kulunum, sen de benim Rabbimsin. Yok. Bütün emirleri Allah'a yapıyorsun. Şöyle yap, şöyle yap diyorsun. Böyle yapma, şunu da şöyle yapma diyorsun. Eğer senin istediğini yapmazsa ağlıyorsun, kızıyorsun, feryat ediyorsun. Bir de ona sen benim Rabbimsin diyorsun. Oldu mu bu şimdi? Hanginiz Rab? Hangisi Rab'dır? Allah vahyini indirmiş. Benim senden istediğim budur demiştir. Şöyle iman edeceksin, şöyle anlayacaksın, şöyle bir aklaka sahip olacaksın, insanlara şöyle muamele edeceksin, varlığa böyle muamele edeceksin, bakışın şöyle olacak bir şeye baktığında bunu böyle okuyacaksın, böyle anlayacaksın diyor ve sen onu yok sayıyorsun. Sen Allah'ı nereden kabul etmişsin? Bütün bunları söylerken bütün söylediklerimiz ayetlerin tefsiridir yalnız. Ayetleri anlatıyoruz. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Nasıl nefes almamız gerektiğini bile anlatmıştır. Nasıl nefes almamız gerektiğini. Yolda nasıl yürümemiz gerektiğini. Nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini. Eksik hiçbir şey bırakmamış. Hayat boşluğu kabul etmiyor çünkü. O eksiyi yani bizim Allah burada bir şey söylememiş desek herhangi bir konuda o eksikliği şeytan doldurur. Onun için. Yani şeytan oraya yazacağını yazar. Şunu da şöyle şöyle yap der. Her ne olursa olsun mutlaka o konuda Allah'ın bir emri, bir vahyi vardır. Yani işi şeytana bırakmaz, bırakmamıştır. Allah'ın vahyi olmayınca sen Allah'ın vahyine iman edip, vahyine uymayınca şeytan orayı doldurur. Sorumluluk insanda, sorumluluk bizde yani. Allah Kur'an'ı indirirken farklı farklı isimlerle onu isimlendirmiştir. Sadece Allah'ın kitabına, Kur'an'a verdiği isimlere bakacak olsak, Kur'an'ı anlamış oluyoruz. Kur'ansız, kitapsız olunmayacağını anlamış oluyoruz. Ben sadece içinden 50 tane isim yazdım. Allah Kur'an'a kitap diyor. Kitap Ketebe yazlı demek, kitap yazılmış demek, yazılı demek. Yazılan şey nedir? Harfler bir araya geldiğinde kelime, kelimeleri bir araya geldiğinde cümle, cümleleri bir araya geldiğinde pasaj olur, onlar bir araya geldiğinde kitap olur. İnsan da aynı şekilde parçalardan oluşmuş. Her bir parçası, her bir üzvi, her bir gönül hali bir ayettir. Bir ayet olmalıdır. O bütünden bir kitap meydana geliyor. Bir tanesi yanlış olursa bir ayet yok demektir. Şeytan orayı doldurmuş demektir. Allah kitabına Kur'an diyor okunan, sürekli okunan, tekrar tekrar okunan. Okulmazsa Kur'an olmaz. Yani okumyanın Kur'an'ı yoktur. İster bunu kitaba bakıp okusun, ister bunu ezbere okusun. Okuyorsa onun Kur'an'ı vardır. Okumuyorsa onun Kur'an'ı yok. Okunmuyor çünkü. Allah kitabına Furkan diyor. Ayıran. Hakkı batıldan ayıran. Doğruyu yanlıştan ayıran. Güzeli çirkinden ayıran. Furkan. Kim Allah'ın kitabına sarılırsa Allah ona bir de Furkan nurunu verir. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Ona Furkan verir. Furkan verince ne olur? Doğruyu yanlıştan ayırır. Yani Allah neye güzel dediyse güzel der, neye hak dediyse hak der. Neye batıl dediyse batıl der. Böyle o günlündeki o iman nuru Furkan olur ona ayırır. Doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırma özelliğidir bu. Kitabına Furkan diyor. Yani doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayıran. Zikir diyor. Hatırlatma diyor. Hatırlatma. Bir kul bir şeyi önceden biliyorsa ona hatırlatılır. Bir şeyi bilmiyorsa ona ne denir? Öğretti denir. Öğretmek ayrı şey, hatırlatmak ayrı şeydir. Ondakini ona hatırlatıyor. Onun için sıkça geçiyor bu isim. Zikir. Bu zikri biz indirdik. Kur'an sizin için zikirdir. Müminler için zikirdir. Evet, Kur'an'a tenzil diyor. İndirdiğimiz, inzal ettiğimiz. Eğer kul gönlünü açarsa onun gönlüne de onu izar eder. indirir. Mev'izah diyor. Vaaz ediyor Allah. İzah ediyor. Bölüm bölüm izah ediyor. Tezkire diyor. Temizleyen. Tezkiye eden. Yani biri ayetleri okuyunca manevi olarak temizlenir. Öyle hayali olarak değil. Yanlış bilgiyi atar. Vahyin bilgisini, Allah'ın vahy bilgiyi alır ve kendini temizler. Onun için teskire buyurur. Beyandır buyurur. Beyan. Açıklayan, izah eden. Yani kapalı bir tarafı olmayan. Açıklayan ve açıklanan. Evet. Huda diyor. Hidayet. Hidayete taşıyan. Silat-ı müstakime koyan, şifa diyor, gönüllere şifa, hastalıklı gönüllere, hastalıklı kalbe şifa, hüküm diyor, hakim diyor, hikmet diyor Kur'an'a, bunlar hepsi Allah'ın verdiği isimlerdir. Hükm diyor, hüküm Allah'ındır, Allah hükmü koymuştur, sen Allah'ın hükmünü kabul etmezsen ne yaparsın? Kendi hükmünü ya da bir başkasının hükmüyle hükmedersin ki Allah'ın hükmünü kabul etmemiş olursun. Yani kendini Allah'a değil başkalarına yazdırmış olursun. Hikmet diyor, her işte yani her vahyinde mutlaka bir muradi vardır. Allah bir ayeti indirmişse onun bir hikmeti var, bir muradi var yani. Kulu üzerindeki muradi gerçekleşsin diye onu vahyetmiştir, hikmettir. Müheymîn diyor, aynı zamanda Allah'ın ismidir. Koruyan, gözeten, kimi koruyor? İnsanı. Neden koruyor? Nefsinden, şeytandan koruyor onu, muhafaza ediyor. O Allah'ın nuruyla, vahyiyle nurlanınca şeytan oraya yaklaşamıyor, vesvese veremiyor. Niye? Hakkı, hakikati Allah'tan öğrenmiş. Hiç şeytan ona vesvese verebilir mi? Hadi diyor, bu da Allah'ın ismi. Hidayete erdirir. Onunla hidayeti bulursun diyor. Nur diyor, o da Allah'ın ismi. Nurlandırır. Seni nur yapar. Bunlar hepsi Allah'ın kitabı, kitabının isimleri. Allah'ın verdiği isimler. Rahmet diyor, evet, rahmet oluyormuş. İsmet diyor, tertemiz, hatasız, kusursuz, eksiksiz yani. Hak diyor, ben gerisini fazla izah etmeyeyim. Bir hak varsa o da Allah'ın vahyettiğidir. Gerisi gerisi batıldır. Hakka uymayan her şey batıldır. Tibyan diyor, beyan eder. Açıklar, izah eder. Açıklamadığı, izah etmediği hiçbir şey yoktur. Besair diyor, basiret diyor yani. Evet, görmek, görürcesine göstermek. Bir kul vahyin bilgisine sahip olunca o basiret sahibi olur. Allah'ın nuruyla bakar yani. Baktığında Allah'ın oradaki muradını anlar. Mübarek diyor. Evet, bereketli demek. Kesintisiz nimeti devam eden demektir. Kesintisiz nimet ancak cennettir. Dünyadaki bütün nimetler hepsinin bir sonu var. Kesintisi var yani. Mecid diyor. Aziz diyor. Evet, şerefli insanı şerefli kılan eğer insan ona sarılırsa Kur'an'a sarılırsa kendini Allah'a yazdırırsa evet, ne olur? Şerefli olur nasıl ki Kur'an'ı baş üstünde taşıyorsak eğer biz de kendimizi Allah'a yazdırırsak Allah'ın kitabı olursak Melekler bizi başı üzerinde taşır. Azim diyor. Büyük, en büyük. Kerim diyor. Kur'an-ı Kerim. İnsanı ikrama nail eder. Siraj diyor, Münir diyor. Nur saçan kandil. Beşir diyor, Büşra diyor. Müjdeleyici. Kimi müjdeliyor vahyinini dinleyeni, kendisini dinleyeni, kendisine sarılanı. Evet, nezir uyarıcı aynı zamanda. Eğer Allah'ın vahyetini almazsan kaybedersin. Seni cehennemle uyarır. Ebediyen kaybetmekle uyarır. Habr diyor ip. Allah'ın ipi. Kim ona sarılırsa Allah'a gider. Evet, mecazi. Ruh diyor, insani diriltir. Vahile dirilmeyince insan insan değildir, ölüdür. Kasas diyor, Allah orada kısalar anlatıyor, peygamberlerden örnekler anlatıyor yani. Fasıl diyor, bölüm bölüm, fasıl fasıl onu indirmiştir. Bölümlerden oluşur. Yani bir de seni eğitirken bölüm bölüm parça parça eğitir. Nücüm diyor yıldızlar yani her bir ayet bir yıldız mesabesinde. Mübin diyor apaçık, ali diyor yüce, Allah kelam diyor Allah'ın kelami, belak diyor bir tebliğdir Allah'ın tebliğidir. Adıl diyor, insani dengeye getirir. Emr diyor, Allah'ın emridir. İman diyor, Kur'an'a. İmandır, aştır, muhabbettir. Nebe diyor, haberdir. Vahiy diyor, ilim diyor. Ben sadece 50 tanesini söyledim içinde. Bir tek bu isimlere baksak, anlamaya çalışırız ki, Kur'ansız hayat olmaz, vahiysiz hayat olmaz. Vahiysiz hayat olmaz. Allah'ı anlamadan Allah'ın vahyettiğini anlamadan Allah'ı anlamak mümkün olmaz. Allah kitaplarını anlatırken Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı anlatıyor. Diğer peygamberlere vahyettiklerini de tabi beyan ediyor. Bu dördü kitap Tevrat, İncil, Kur'an bunlar da Hüküm vardır, hüküm kitabı. Zebur'da ise zebur aşk kitabıdır. Aşk kitabı. Baştan sona aşktan başka bir şey yok. Tevrat'tan sonra indirilmiştir. Mutlaka orada bir eksiklik var ki Allah onu öyle indirmiştir. Bu aşk kitabı Davut Aleyhisselam'ın Allah'a olan aşkını dile getirir. Zikrini, tesbihini dile getirir. Baştan sona. Herhangi bir hüküm yok orada. Tabiri caizse ilahi gibi. Dağlar ve kuşlar onunla beraber Allah'ı tesbih ederdi. Onun söylediğine iştirak ederdi. O da Rabbini tesbih eder yalnız. Baştan sona tesbih baştan sona hamd, baştan sona övgü. Ama dedim ya, aşk. Bunu bilmeyenler Allah'ı bilmiyor. Allah'ın kulundan ne istediğini bilmiyor. Yani Tevrat senin elinde ama... ...sen onu bir takım böyle resmi şeylere öyle bir bürdün ki öyle değil dedi Allah. Al sana, bak sana ne istiyor. Davud gibi kul olmanı istiyor. Rabbini tesbih etmeni istiyor. Öyle ki dağlar, kuşlar seninle beraber tesbih etsin. Zevurun son bir dörtli günü okuyayım. Buradan anlaşılır. Orada sadece Davut Aleyhisselam neyi söylemişse Allah onu vahyetmiş. Davut böyle söyledi. Nasıl ki Kur'an'da işte sana şunu soruyorlar ya da falan peygamber kavmini şöyle davet etti. Nuh Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, gece onlara anlattım, gündüz onlara anlattım, açlıktan anlattım, gizliden anlattım. Bu Nuh Aleyhisselam'ın sözüdür. Ama Allah onu vahy ediyor yalnız. Peygamber böyle söyledi. Zebur'da da Davud Aleyhisselam neyi söylemiş onu söylüyor. Bu en sondaki paragraftır. Yani ayetlerdir. Zebur'daki en son ayettir. Genel olarak e, en az tahrife uğramış kitap desek doğru olur. Orada da tahrif vardır. Kontrol ettim. Yani kendine göre e, bir takım tahrifler yapmışlar. Ama genel olarak dokunmaya gerek duymamışlar herhalde. Son şeyini söyleyeyim. Bunu söylerken feryat halinde söylüyor zaten. Dağlar, kuşlar, Buna iştirak ediyor, dağlar kuşlar iştirak ediyorsa Bu durumda ona iştirak etmeyen Onun zikrine, tesbihine iştirak etmeyen hiçbir şey yok demektir Mesela şimdi bunu bilmeyenler Sadece Allah'ın Bir takım emirler, kurallar indirdiğini zannederler imani anlamamış Peygamberi anlamamış, kulluğu Abdiyeti anlamamış Ne diyor mesela? İlahi söylemek diyor, doğru değil kim sana söyledi? Sen kimden öğrendin bunu? Sen Kur'an'ı tecvid üzere okurken nasıl okuyorsun? Onu nasıl izah edeceksin? Allah öyle mi söylüyor? Her şeyi Rabbini ham ile tesbih ediyor. Her şeyin bir feryadı var. Evet. Burada hamd ediyor. Tabi Aramice'den şu şey çevrilmiş çevrilmiş de güzel çevirememiş o söyleyeyim evet ne söylüyor Rabbe övgüler olsun aynen aldığım için öyle okuyorum Yoksa, Rabbe hamd olsun bu sözün övgüler olsun kelimesini çevirmiş yalnız Rabbe hamd olsun Rabbe övgüler olsun kutsal yerde Rabbe övgüler olsun gücünü gösteren Göklerde övgüler olsun. Övgüler sunun ona, güçlü işleri için övgüler sunun ona, eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde. Boru çalarak ona övgüler sunun, çenkle ve lirle ona övgüler sunun. Tep ve dansla ona övgüler sunun, saz ve neyle ona övgüler sunun. Zillerle ona övgüler sunun. Çınlayan zillerle ona övgüler sunun. Bütün canlı varlıklar Rabbe övgüler sunsun. Rabbe övgüler sunsun. Evet. Bize buradan Davut Aleyhisselam'ın dilinden okuduğu Hamdi söyledi. Yani tefle demiş, burada dans değil, buradaki semadır. Eğer bakılsa Mesela Mevlana da neyle ilgili çok söyler? Burada da söylemişti. Sazlava neyle ona övgüler sunun. Her şeyle onu tesbih edin. Ona ham dedin manasındadır. Her şey ona ham der ve onu tesbih eder. Yani hayatın kulluğun bir de aşk bölümü vardır. Hamd bölümü vardır. Tesbih bölümü vardır. kulun Rabbine gönül haliyle övmesi vardır. Halini ona arz etmesi vardır. İnternette vardır zaten arkadaşlar, merak edenler bakabilir. Söyledim. Tahrif olmuş birçok bölümü vardır yalnız. işlerine gelmeyen yerleri tarif etmişler. Onun için eğer iman edeceksek bütün kitaplara iman etmemiz gerekirdi. Bu yorumda mutlaka evet, böyle bir parça da olsa bilgimizin olması gerekirdi. En azından öz itibariyle ondaki Allah'ın muradı nedir? Neyi öğretmek istiyor? Bunu anlamaya bir parça da olsa anlamaya çalışmak gerekirdi. Tevrat İncil evet, aynı zamanda hüküm içerdiği için o hükümleri Allah Kur'an'da vahyettiği için. Ayrıca bir şey söylemeye gerek yok. Zebur farklı olduğu için. Bir parça dörtlük söyledim ondan. Bir ayet söyledim daha doğrusu. Bu bir ayet yani. Ama ayetin mealiydi yalnız. Mesela ben bunu söylersem, ben bunu meallendirirsem çok daha farklı meallendirir. Neyse onu yatırmamıştım. Allah'ın kitaplarına imanı anlatmaya çalışıyorduk. Allah'ın kitaplarına nasıl iman edilmesi gerekir? Allah kitaplara iman deyince neyi anlamamız gerekir? Kitap deyince Allah'ın vahyettiğini anlamak gerekiyor. Her iyi vahyetmişse Bununla ilgili birkaç ayet okuyayım isterseniz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ma enzelna aleyke el li-teşka Allah bu Kur'anı sen zahmet çekesin diye sen sıkıntı yaşayasın diye, sen şahı olasın diye indirmemiştir. Allah'ın muradı senin zahmet çekmen değildir. Sıkıntı yaşaman değildir. Allah bu Kur'an'ı onun için indirmemiş. Ne için indirmiş? Anlattığım gibi camlı Kur'an olasın diye. Bu senin için rahmettir. Allah Resulullah Efendimiz'e neyi söylüyorsa aynı şekilde onu bize de söylemiştir. اِنَّهُ fesl. فَسْلِ ki Bu, bu Kur'an ayırandır. Kıyamet gününü içinde Allah ayırım günü, fasıl günü dedi. Neyi ayırıyor? Doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, güzeli çirkinden ayırıyor. Hazreti insan olmayıyla ebediyen kaybetmeyi anlatıyor. Ayırıyor birbirinden. Böyle yaparsan Hazreti insan olursun, böyle yaparsan hayvandan daha aşağı varlık olursun diye. Haza belagun linnas Bu insanlar için bir tebliğdır. Bu Kur'an insanlar için bir tebliğdır. Allah tebliğ ediyor. İnsana tebliğ ediyor. Veli yüzerü bihi İnsanlar onunla uyarılsın diye, akıllarını başlarına alsın diye, kendilerine gelsinler diye, uyansınlar diye, uydukları uykudan uyansınlar diye. "Waliy almu enna ma huwa ilahun Bir de evet, şunu uyarınca neyi bilecekler öğrenecekler? Allah'ın tek olduğunu vahid olduğunu el-esmaul Husna'nın vahid ismi evet, sıfatlarında, isimlerinde bir olan demekti. En güzel isimlerin Allah'a ait olduğunu bilsinler diye, anlasınlar diye Allah bunu, bu Kur'an'ı indirmiştir. Ve li yezzekere ulul elbab bir de akrini kullanan gönül sahipleri, temiz akıl sahipleri hatırlasın diye kendindekini hatırlasın diye kendindeki güzelliği görsün diye akıl kullanılmayınca olmuyor yalnız Tebareke'llezî nezele'l-furkâne alâ abdihî Allah mübarektir. Ondan gelen nimet ikram süreklidir, daimidir. Bu Furkan'ı, yani hakkı batıldan ayıran bu Furkan'ı kuluna indiren odur. Li yekune lil alemine nezira. Neden indirmiştir? Bütün alemler için uyarıcı olsun diye. Bütün alemler doğruyu anlasın diye aydınlıkla karanlığı anlasın diye hakla batılı anlasın diye bunu indirmiştir. Nezale aleyke'l kitabe hak musaddıkan lima beyne yedeyhi ve incil. Allah sana kitabı hak ile indirmiştir ki kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak Kendinden önceki kitaplar hangileridir? Evet. İncil ve Tevrat. Onları da doğruluyor. Yani onlarda ne varsa Kur'an'da da o var. Biri kahıp Tevrat'ta bu vardır. O Kur'an'da yoksa yanlış. Kur'an'a uymadıysa o ayet değildir. İnna enzelna ileyke'l-kitabe bil hak. Biz sana kitabı hak ile indirdik. Litahkume beyne'n-nas. insanlar arasında onunla hükmedesin diye. Bima Allahu, ve la tekun lil hayineena hasima. Sakın Kainlere Kainleri savunma. Kainlere arka çıkma. Kainlerin savuncusu olma. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet. Ve innehu le Rabbil alemin onu alemlerin Rabbi olan Allah indirmiştir. Biri Kur'an'a bakarken bunu Allah bana indirmiştir deyip bakması lazım. Öyle okuması lazım, öyle anlaması lazım. Yoksa Allah'a da kendisi gibi bakmış olur. Allah'ın kelamına sıradan bir söz gibi bakan, dinleyen Allah'a da sıradan biriymiş gibi bakmış olur. Kendisi gibi. Ve in nehu ve rahmet lil bu Kur'an insanlar için hidayet, müminler için hidayet ve rahmettir. Mümin olmayınca ne hidayet olur, ne de rahmet olur. Ve in nehu o hakul yakin'dir, hakikattır. Hem de tadılarak yaşanması gerekendir, hakul yakin. Yani ayetlerini tatman gerekiyor. İnnehu ve Kur'an'ın Kerim. O muhakkak o Kerim olan Kur'an'dır. Yani insanı ikrama nail kılacak olan kitaptır, Kur'an'dır. Ve iz ehezna Minin Nebiyiine misakahum ve minke. Allah Resulullah Efendimiz'e buyuruyor, ben senden ve Peygamberlerden misak söz almıştım ve evet. min ve evet. İbrahim'e ve Musa ve İsa ve Meryem. Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan söz almıştım. Nasıl söz almış bun? Nasıl bir sözdür bu? ve galiza hem de sapa sağlam bir söz almıştım sözü sağlamlaştırmıştık yani ona hangi kitabı indirmişse o kitapta Allah neyi vahyetmişse o peygamberden ben buna uyarım ben bunu yaparım ben böyle olurum ben senin bu kitabın olurum sözüdür bu yani canlı Kur'an olurum demiş Resulullah Efendimiz, Hz. İsa ben canlı İncil olurum demiş. Hz. Musa ben canlı Tevrat olurum demiş. Der peygamberlere Allah neyi vahyetmişse ben senin canlı vahyin olurum demiştir. Bu söz sadece peygamberlere ait bir söz değildir. Aynı zamanda ona iman eden her bir mümin içinde, her bir müminleri içinde bu böyledir. Ben Kur'an'a iman ettim dediyse o Allah'a ben canlı Kur'an olacağım diye söz vermiştir. misak vermiştir, ahitleşmiştir. Hem de sapasağlam söz. Yani sen Müslüman değilsen. Niye ben Müslümanım diyorsun? Niye söz veriyorsun? Ve temmet kelimetu rabbike ve adla. Rabbinin kelimeleri, sözü hem doğruluk bakımından hem adalet bakımından tas tamamdır. Eksiksizdir. La mübeddeli li kelimatihi onun kelimelerini kimse değiştiremez. Kelimelerinde bir değişiklik olmaz. Hem her bir peygambere, bütün peygamberlere yaptığı kelimeleri değişmez. Değişiklik bulunmaz. Ve hiç kimse o kelimeleri de değiştiremez. Yani Allah bir şeye güzel desin, sonra o tersine dönsün. Başka biri onu değiştirsin. Böyle bir şey mümkün olmaz. Ve laked ateyna min el mesani azim. Andolsun ki biz sana tekrar tekrar okunan o yediliği yani Fatiha'yı bir de Kur'an'ı indirdik. Bu da Allah'ın kullarına olan rahmetidir. Sen Kur'an'ı bilmiyorsun. İşte sana Kur'an'ın özeti Fatiha. Tekrar tekrar okunan Özet olarak o önce Fatiha'yı oku, Kur'an'ı anla. Kur'an'ın özetini anla. Sonra onu tefsir edersin, anlarsın. Onun için bütün Kur'an Fatiha'yı tefsir eder diyoruz. Aynı şekilde bütün esmada Allah'ın isimleri de Fatiha'daki isimleri tefsir eder. İna nahnu nazzelnaz zikre ve inna lehu lehafizun. Bu zikri bu Kur'an'ı biz indirdik. Bu hatırlatmayı biz indirdik ve onu koruyacak horlanda biziz. Kul ki: bil ma De ki onlara ben sizi sadece yalnız vahiy ile uyarıyorum size inzar ediyorum. Önünüze, gözünüzün önüne seriyorum onu. Ancak sağır olanlar uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler. Kim Allah'ın vahyini işitmiyorsa, anlamıyorsa o sağırdır. Evet son bir ayet okuyayım. Ve kezalik enzelnahu hukmen arabiyan. Bu Kur'an'ı biz sana Arapça bir hüküm olarak indirdik. Allah'ın sana verdiği bu ilimden sonra, sana indirdiği bu ilimden sonra sen onların hevasına, başkalarının hevasına uyarsan, arzusuna, isteğine uyarsan Male Allahi min ve la Böyle bir durumda yani sen Allah'ın vahyine uymazsan başkalarının hevasına, hevasından, arzusundan konuşmalarına uyarsan senin için bir veli bulunmaz. Sen Allah'ın veliliğini kaybedersin. Onun karşısında Allah'ın karşısında da hiç kimse sana veli olamaz, yardım edemez. Ve ona karşı, Allah'a karşı hiç kimse de seni koruyamaz. Ne demek? Sen bedeni buldun demektir. Neden sonra? Sana indirdiğimiz bu hükümden sonra, bu ilimden sonra, sen bunu anladıktan sonra yani. <gülüyor> Evet, Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, Resullerine iman, ahirete iman, Allah'ın lihasına iman, yani Allah'a kavuşmaya iman. Bunları hep beraber öğrenmeye çalışıyoruz. İşi özünden, yani Allah'ın muradı neyse onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun için de mutlaka aklı kullanmak gerekir. Onun için Allah önce meleklere iman diyordu. Aklı melekeleri kullanmak gerektiğini bize öğretiyordu. Sonra kitaplara iman geldi. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Yani yolu adım adım yürüyorsun. imanı da adım adım yürüyüp öğrenmen lazım, anlaman lazım, iman etmen lazım. Kitaplara imanı anlamadan da Resullere imanı anlayamayız. Onun için önce kitaplara iman, bu başlangıçtı. Bu kitaplara imana girişti daha doğrusu. Önce işi temelinden, özünden anlayalım. Allah'ın kitaplarına iman ne demektir? Allah'ın kitabı olmak demek ne demektir? Bir tek, Çıkıp Resulullah Efendimiz Canlı Kur'an'dı demekle iş bitiyor mu Acaba Senin önce yani Allah'ın kitabı nedir Canlı Kur'an nedir bunu anlaman Gerekiyor yani Allah'ın Resulü Böyle olmak Mecburiyetindeydi ama Bizim için böyle bir şey yok o Kur'an'dı Sen nesin Hadi, Sen Allah'ın kitabı değilsin Kur'an değilsin bu durumda sen nesin o zaman Sen de şeytanın Kitabıysın kendi vehmünün, nefsinin, zanının Evet, Kıyamet günü Allah kitabını önüne açacağız buyurdu. Buyurun oku. Senin kitabın. İşte sen. Sen busun diyor. Kitabını önünde açar demek, onu onun önünde açar demek. O kitabı o yazdırmış yalnız. Kul kendisi bunu yazdırmış. Eğer o yazdırmasa sorumlu olmazdı. Onun için ne dedik? Kul isterse kendini Allah'a yazdırır, isterse kendini şeytana yazdırır. Bütün sahabe kendini evet. Allah'a yazdırmıştır. Nasıl? Neyle? Mutlaka bu yazının bir kalemi vardır. Kalem. Bu kalem bunu anlamak için aklımızı kullanmamız gerekiyor yalnız. Düşünüp tefekkür etmemiz gerekir. Mesela Allah iman verir. Yani muhabbet verir. Neyle veriyor? Hidayet veriyor. Neyle veriyor? Bir vesileyle. Peygamberiyle verdi. Bu durumda Allah Resulü'nü kalem olarak kullandı. Kalem olarak müşriklerin gönlüne imanı yazdı. Onları sahabe yaptı. Gökteki yıldız yaptı. Allah Kur'an'a bir de nücum diyor. İsimlerden bir tanesi de nücum'dur. Ayetler. Parça parça ayetler. Her biri parça parça ayetler oldu. Bütünüyle Kur'an olması mümkün olmayabilir. Her bir insan için bu böyledir. Ama nücum olmalıdır. Yani ayet olmalıdır. Bir ayet olsun. Bir ayet olsun. Bu onu kurtarır. O bir ayeti bütün kitabına yazdırsın. Gökteki yıldız oldu. Tek ayet. Allah'ın bir ismi üzerinde tecelli etsin. O o isimde Allah'a halife oldu. O isim Hazreti İnsan oldu. Tek bir isim. Onun için bunu doğru anlamak lazım. Kıyamete kadar peygamber varisleri evet Allah'ın kalemidir. Kudret kalemi. Onunla yazıyor Allah. Muhabbeti onunla verir, hidayeti onunla verir, sirat ve müstakimi onunla gösterir. Yok biri dese ki ben yaparım, haddini aşmıştır. Ne söylediğini der, haberi yoktur onun demektir bu. Hadi yapıyordunsa yapsaydın ne yapmadın şimdiye kadar? Ben elimi açarım, dua ederim Allah verir. Doğrudur Allah verir ama Allah her şeyi bir vesileyle vermiyor mu? Allah'a yaklaşmak için vesile arayın diye Allah emretti mi? Etti. Kendini evet, Allah'ın önüne koyup hadi beni yaz demem lazım. Bunun için orada bir de kalemin olması gerekir. Allah kalemle talim etti derken bir de oradan anlamak gerekiyor. Söyledim. Allah'ın kitabı Kur'an sonsuz bir deryadır. Sadece oradan evet, biraz içmeye çalışıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bir şeyi anlatmaya çalışırken nasıl anlatacağımızı bilemiyoruz. Bir deryayı bir kaba sıktırmak gibi bir şeydir. Bu durumda ne yapıyoruz? Aslında 500-600 tane böyle ayet çıkmıştı. Birkaç tanesini getirdim, onları da okuyamadım zaten. Ebediyen kazanabilmek için insanın aklını kullanması gerekir. Ayetler üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Nasıl iman ederim? İman etmiş miyim, etmemiş miyim? Tefekkür etmek gerekir. Anlamaya çalışmak gerekir. Ben Rabbim Allah'tır demiş miyim, dememiş miyim? İnsanın kendi gönlünü, nefsini kontrol etmesi gerekir. Bizim anladığımız kadarıyla, eğer Allah bizi huzure alırsa, eğer Kur'an'a göre, vahyine göre, peygamberlerine göre bir hesapla hesaba çekerse, İşimiz gerçekten çok zor olur. Mesela böyle birkaç kelimeyle anlatırken bile ne kadar zor olduğunu hemen anlarsın. Demek Allah'ın bizden istediği kendi varlığımızdan kurtulup Allah demekmiş. Bütün varlığımızda Allah'ın tecelli etmesiymiş. Demek ki bütünüyle canlı Kur'an olmak gerekiyormuş. Demek bütünüyle Allah'ın Resulü Resulullah Efendimiz olmak gerekiyormuş. Hakikat böyle. Allah'ın bizden istediği kulluk budur, kul budur. Ben senden böyle bir kul olmanı istiyorum deyip Resulullah Efendimiz'i önümüze koyuyor. Bir de ne buyurdu? O gün, kıyamet günü her ümmetten bir şahit, seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. O zaman onların hali nasıl olur? Buyurur ayet-i kerimede. Hazreti Aişe annemiz anlatıyor. Resulullah Efendimiz bir gece sabaha kadar bu ayeti okuyup ağladı. Sabaha kadar. Sadece bu ayeti tekrar edip ağladı. Namaz kılıyor, secde ediyor, ayeti okuyor. Evet, bir daha secdeye gidiyor. bir daha ağlayıp feryat ediyor, kalkıyor. Aynı ayeti okuyor bir daha. Sabaha kadar bu ayeti okuyup ağladı buyurdu. Evet, o gün her ümmetten bir şahit seni de hepsinin üzerine şahit olarak getirdiğimizde halleri nasıl olur? Nasıl olacak halleri? Bizim de biraz önce anlattığımız şey odur. Eğer böyle olursa gerçekten nasıl olur? Resulullah Efendimiz boşuna ağlamıyormuş. Şahit demek örnek demek. Her ümmetten şahitlerini çıkarırız. Yani örnek alınan her kimse onu çıkaracağız. Ona uyanları da zaten o da onun ümmetidir. Hepsinin üzerine de, o şahitlerin üzerine de seni şahit olarak getiririz ki yani senin ölçüne vururuz. Senin örneğin neyse, ne kadar uyulmuşsa, ne kadar olmuşsa o kadar şahitliği kabul edilir yoksa yalancıydır. Kur'an'ı yalanlamıştır, Resul'ünü yalanlamıştır. Onun gibi olmamışsa, şahide uyanlar da, yani bir mürşid-i tabi olanlar da aynı şekilde ne kadar mürşidlerine benzemiş, ne kadar onun gibi olmuşlarsa, o kadar onun şahitliği kabul edilir. Onu şahit olarak, örnek olarak kabul etmiştir. Evet. Belki geriye bir tek ihtimal kalıyor. Her bir kul tek tek işi beceremeyebilir. Baktığımızda peygamberlerle beraber olanlar içinde bu böyledir ki kıyamete kadar bu böyle devam eder. Allah'ın kelimelerinde, adetinde, sözünde bir değişiklik bulamazsın dedi. Eğer cemaat halinde Allah'ın rızası kazanılırsa, toptan hep beraber bir iş yapıp orada Allah'ın rızasını kazanırlarsa kurtuluş görünüyor. Üçüncü bir kurtuluş yok. Ya tek başına canlı Kur'an olman lazım. Resulullah Efendimiz'in güzelliğinin senin üzerinde görünüp onun aklakına bürünmen lazım. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli etmesi lazım. Ya da nasıl ki Allah sahabeye o ağacın altında sana biat edenler Allah onlardan razı olmuştur dedi. Hep beraber Ömreye gidenler Resulullah Efendimiz'e biat ediyor. Ölümüne biat ediyor yalnız. Yani seninle beraber savaşa geleceğiz. Öleceğiz. Tek kelimeyle ölümüne biat. Bedir'e katılanlar için öyledir. Onlar da tabirca ise ölümüne gitmiş. Allah onlardan da razı olmuştur. Bu toplu haldeki razı olmuştur. Neden böyle razı oldu? Evet, Allah'ın Resulü'nün yanında durdukları için. Seninle beraber, senin yaptığın gibi, seninle varız dedikleri için. Bir de toptan böyle bir şekilde rıza gelir. Resulullah Efendimiz'in tek gayesi vardır. Allah'ın vahiyini kullarına ulaştırmak. Ulaşabileceği her yere ulaştırmak. Hidayeti taşımak. Allah'ın nurunu taşımak eğer toplu halde cemaat halinde, ümmet halinde, cemaat demek ümmet demektir, halinde bu yapılıyorsa, orada bulunan tavrını ortaya koymuşsa, Allah'ın rızasını kazanır. Yoksa tek başına işi becermek gerçekten çok zor bir şeydir. Ama en azından Allah kullarına böyle bir imkan tanımış. Yalnız ben başka bir şey daha söyleyeyim. Biri, eğer Allah bir müşri kamille beraber onu kendine davet ediyorsa Allah'ın bir muradi var. İşi anlasın diye, işi öğrensin, işi bilsin diyedir. Allah'ın huzurunda nasıl durulur? Bunu anlasın diye. Allah'a karşı nasıl bir hal içinde olmasını öğrensin diyedir. Ben örnek vereyim. Biraz önce ne dedim? Allah'a ya Rabbi şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen kul değildir dedim. Hangisi kuldur? Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Benim ne yapmamı istiyorsun? Nasıl yapsam doğru yapmış olurum? Nasıl yapsam rızanı kazanmış olurum? Demelidir ki okul olsun, abd olsun. Aynı şey cemaat için de geçerlidir. Cemaat için. Eğer o cemaat hak üzerinde bir cemaatse, yani Allah'a davet ediyorsa, Allah'ın vahyini taşıyorsa, ulaştırmaya çalışıyorsa Allah ile davet ediyorsa, Allah'ı sevmeye, Allah'a iman etmeye, teslim olmaya, itaat etmeye, Allah'a karşı takva sahibi olmaya davet ediyorsa, Hazreti insan olmaya davet ediyorsa, bu durumda o cemaattekilerin nasıl olması gerekir? Her birinin ben ne yapabilirim demesi gerekir. Değil mi öyle? Ben ne yapabilirim? Böyle söylüyorsa vahyi taşıyor. Sorumluluk istiyor oradan. Sorumluluk verilince de onu taşır. Ben ne yapabilirim demelidir. Dediyse o oradadır. Ama mutlaka anlamışız bunu. Artık cemaatler öyle değildir. Cemaatler bu sefer nasıl olmuş? Oradakiler diyor ki cemaat benim için ne yapabilir? Allah'a imanı öyledir ya. Onu da oraya taşıyor. Evet. Cemaat benim için ne, ne yapabilir? Cemaat benim için şöyle yapsın. Bana böyle yardım etsin. Şunu şöyle yapsın. Senin cemaatin içinde Allah'a kulluğu öğrenmen lazım. Önce cemaatin içindeyken bu ben burada ne yapabilirim demesi gerekir ki sonra Allah'a ya Rabbi ben senin için ne yapayım diyebilsin. Bunu öğrenmesi gerekir cemaatin içinde. Ama bunu öğrenmezse cemaatin içinde bunu öğrenmezse mürşidine bunu söylemezse yani. Allah'a Nasıl söylemiş olsun? Allah seni koyacağı yere koymuş. Buyurun sana bana gelme imkanı, bana dost olma imkanı, bana vasıl olma, cemalimi müşahede etme imkanı. Nerede? Burada. Sen hala orada diyorsun ki, sen benim için ne yapabilirsin diyorsun. Hala ben senin için ne yapabilirim deme seviyesine gelmemişsin. Daha da kötüsü, Böyle bir beklentisi olunca onun istediği gibi yapılmayınca bu sefer kızılıyor. Kızıyor. Niye böyle yapmadı? Niye şunu şöyle yapmadı? Yani karar ver. Sen mi benim mürşidimsin? Ben mi senin mürşidinim? Sen de bunu öğrenemezsen sen bunu bu tavrı Allah'a karşı değiştiremezsin. Mürşidin seni değiştirmelidir. Sen de değişmen lazım. Değişmelisin. İnşallah anlaşılmıştır. Onun için Allah'a kul olmak, abd olmak öyle kolay bir şey değil. Söyledim. Bakıyoruz. Yani kul gibi görünüyor. Haliyle, ibadetiyle kul gibi görünüyor. Ama Allah onun sevmediği bir şey yapınca bir de bakıyorsun ki isyan etmiş. Ben bunu beğenmedim. Ben bunu kabul etmiyorum. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Allah'ın Vahyinin tabiriyle Rabbim bana ihanet etti diyor. Bana hainlik yaptı. Sonra kalkıp ben nasıl biriyim diye sorar. Sen köpek gibisin yani sen nasıl birisin? Yani Allah söylüyor sen niye bir sözü benden bekliyorsun ki? Öyle değil mi? Büt boynunu Rabbine ben senin kulunum de ben senin abdınım de. Allah sana bir kulum derse abdın derse senin kazanamayacağın bir şey var mıdır? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam? Allah'a yemin ederim ki buyurduğu Allah'ın öyle kulları var ki üstleri başları yırtıktır. İnsanlardan bir şey isteseler, insanlar onlarla alay eder. Yani vermez alay eder. Dava geçer onunla. Ama Allah'a yemin ederim ki o sekiz kat cenneti içindekilerle beraber Allah'tan istese Allah ona verir. Allah katında da böyle bir hale sahiptir. Mesele gönül meselesi, gönül. İmam meselesi. Allah'a ben senin kurunum, abdinim deme meselesidir. Onun için yapmamız gereken Rabbimize dönüp ben senin kurunum. Sen de benim Rabbimsin. Bu bizim sıkça tekrar ettiğimiz bir duamızdır. Ne diyoruz? Sen benim yüceler yücesi Rabbimsin. Ben de senin aciz, günahkar, hatalı, kusurlu, bütünüyle sana muhtaç olan kulun. Evet. Hepiniz bunu benden tekrar tekrar dinlemişsiniz ki evet böyle söylüyorum. Niye ben böyle söylüyorum? Eğer ben örnek olacaksam, sen de benim gibi yapacaksan sen de böyle söyle diyorum yani. Ben böyle söylüyorsam, çünkü ben bunun sorumluluğunu taşıyorum. Benimle beraber olanlar, benimle beraber kul olmayı, abdolmayı öğren öğrenmelidir. Allah'a nasıl hitap edeceğini öğrenmelidir. Allah'a karşı nasıl bir hal, nasıl bir tavır içinde olmaları gerektiğini öğrenmelidir. Yoksa Allah bunun hesabını bana sorar. Ben bunu söylerken ben böyleyim, senin de böyle olman lazım. Yoksa senin hesabını veremem demektir. Yoksa sen bana uymuyorsun demektir. Bu bir sözden, birkaç kelimeden ibaret bir şey değildir. Ben böyleysem, böyle olduğumu söylüyorsam, sana da sen de böyle ol diyorsam bu durumda sen de kendini kontrol etmen lazım. Sen de gerçekten böyle söylüyor musun? Bunu söylerken kalbin bunu tasdik ediyor mu? Gerçekten boynu böyle büküyor musun? Allah sana nasıl bir muamelede bulunursa, Rabbim güzel yaptı diyebiliyor musun? Rabbimin yaptığı en güzeldir diyebiliyor musun? Yoksa işine gelmeyince ona kızıyor musun? Senin yaptığını beğenmedim diyor musun? Neden bana böyle bir muamelede bulundun? Bunu kabul etmiyorum diyor musun? Yani imtihanı kabul etmeyi reddediyor musun? Sen bu imtihanı kabul etmiyorum diyebiliyor musun? Evet. Eğer kendimizi Allah'a yazdırırsak, Allah'ın kitabı olursak yani, Allah neyi yazmışsa orada onu bulursun. Onun yazdıracağı da vahyinden, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Yazacağı odur. Yazacağını yazmış. Yaptığı vahyi yapmıştır. Onun için eğer ayete ters düşen bir halımız varsa, bir gönül halımız varsa, imanımızın bir parçası ters düşüyorsa, bilelim ki kendimizi Allah'a yazdırmadığımız içindir. Allah'a teslim olmadığımız içindir. Teslim olsak yazacak. Müslüman olsak yazacak. Ne diyoruz? Buraya karışma. Burası, buraya ben yazacağım. Buraya şeytan yazsın. Bence buraya şunu yazalım demiş olduğun için oraya bir şey yazdırmıyorsun. Sen bu tercihi yapıyorsun yalnız. Mesela dense ki yani nerede bulacağız böyle Müslüman kendini Allah'a yazdıran gönlünü Allah'ın kitabı haline getiren insan. Nereden bulacağız? Bulacağız. Nuri saçacak olan böyle bir gönüle sahip olanlardır. Allah kardeşlerimize böyle bir imkan tanımıştır. Bu imkan onların önünde. 20 senedir anlatıyoruz. Bu 20 senedir eğer Allah bizi vesile edip gönüllere yazıyorsa, bizim yazdığımız vahiden başka bir şey değildir. İmandan başka bir şey değildir. Tevhidden başka bir şey değildir. Aşktan, muhabbetten başka bir şey değildir. Eğer aşk olmamışsak, muhabbet olmamışsak, mümin olmamışsak, müslüman olmamışsak, Allah'ın kitabı olmamışsak, kendimizi yazdırmadığımız içindir. Eğer bırakmış olsaydık, mutlaka Allah benim de yazar diyor ne demek istediğimi? Arkadaşlar iyice anladı inşallah. Sen bana müsaade edersen ben senin gönlüne vahyiden başka bir şey yazar mıyım? Allah bundan başka bir şeyi benimle yazar mı? Yazmaz. Ama sen kabul etmemişsen onu yazmama müsaade etmemişse, ne yapman lazım? Kendini kınaman lazım. Allah böyle bir imkanı tanımıştır. İnşallah hep beraber Resulullah Efendimiz'in aklakına bürünür, nuruna bürünür, canlı Kur'an oluruz. Gittiğimiz yere de Allah'ın vahiy nurunu saçarız. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği, meleklerin secde ettiği varlık oluruz. Hazreti insan oluruz gittiğimiz yere Allah'ın güzelliğini saçarız. Resulullah Efendimiz'in güzelliğini saçarız. İnsan olmak budur. Gerisi, gerisi hüsran, gerisi kaybetmektir. Allah hepimizi gerçek manada akrını kullanan, akredenlerden eylesin. Tedavbür edenlerden eylesin. Ayetlerin, varlığın arkasındaki manayı görenlerden, anlayanlardan eylesin. Tefakuh edenlerden eylesin. Allah'ın ayetleri üzerinde, varlık üzerinde derinlemesine, düşünüp tefekkür edenlerden eylesin eşyanın hakikatini görenlerden eylesin olduğu gibi görenlerden eylesin Allah hepimizi gerçek manada iman edenlerden eylesin kitaplarına iman edenlerden eylesin Kur'an'a iman edenlerden eylesin canlı Kur'an olanlardan eylesin Allah hepimizden razı olsun